Dijital toplumlarda İslami kimliğin korunması, teknolojinin ve dijitalleşmenin yaşamın her alanına nüfuz ettiği günümüzde, bireylerin kültürel ve dini kimliklerini koruması önemli bir mücadele haline gelmiştir. Dijital toplum, hızlı bilgi akışı, sürekli bağlantı ve sınır tanımayan bir iletişim ağa sunarken, Müslüman bireylerin İslami kimliklerini korumasını zorlaştıran tehditler de barındırmaktadır. İslami kimliğin dijital çağda önemi, İslami kimlik, bir Müslümanın inançlarını, değerlerini ve yaşam tarzını temsil eder bu kimlik hayata anlam katar Müslüman bireylerin Allah'ın rızasına uygun bir yaşam sürmesini sağlar toplumda rol model olur İslami değerleri benimseyen bireyler çevresine olumlu etkiler bırakır ahlaki rehberlik sunar dijital dünyadaki ahlaki kaymaları önleyerek bireyin sağlam bir duruş sergilemesine yardımcı olur dijital toplumda karşılaşılan tehditler dijitalleşme İslami kimliği zedeleyebilecek bazı tehditler barındırmaktadır. 1. Kültürel asimilasyon Batı merkezli içeriklerin yoğunluğu, Müslüman bireylerin kültürel değerlerini yitirmesine neden olabilir. O popüler kültür, İslami yaşam tarzını gölgede bırakabilir. 2. Ahlaki erozyon Dijital platformlarda yaygınlaşan ahlak dışı içerikler, bireyin İslami prensiplere uygun davranmasını zorlaştırabilir. 3. Mahremiyetin ihlali O sosyal medyada aşırı paylaşım, Bireyin mahremiyetini zedeleyerek, İslami ölçülere aykırı bir duruma yol açabilir. 4. Manevi Bağların Zayıflaması O teknoloji bağımlılığı, bireylerin ibadet, tefekkür ve aile bağlarına ayırması gereken zamanı azaltabilir. İslami kimliği korumak için öneriler Dijital toplumda İslami kimliği korumak için bireylerin ve toplulukların alabileceği bazı önlemler 1. Dijital Farkındalık Geliştirmek Müslüman bireyler Dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehditler konusunda bilinçlendirilmelidir. Helal ve haram kavramları dijital ortama uyarlanarak tanımlanmalıdır. İkinci mahremiyete özen göstermek. O sosyal medyada aşırı paylaşım yerine İslami ölçülere uygun bir iletişim dili benimsenmelidir. Teknolojik araçların mahremiyet ayarları dikkatlice kontrol edilmelidir. Üçüncü dijital içerik üretiminde denge. O Müslüman içerik üreticileri. İslami değerleri yansıtan kaliteli içerikler sunarak kültürel ve manevi bir alternatif oluşturmalıdır. 4. aile ve cemaatin rolü. O aile içi iletişim artırılmalı ve çocukların dijital dünya ile ilişkisinde rehberlik yapılmalıdır. O İslami cemaatler Dijital platformlarda aktif olarak bireyleri desteklemeli ve manevi içerikler için ekipler halinde çalışma yapmalıdır. 5. Dijital Detoks Teknolojik araçların kullanımına sınır getirilerek, bireyin manevi hayatına zaman ayırması sağlanmalıdır. Müslüman gençler için tavsiyeler Özellikle gençler, dijital dünyanın etkilerine daha açıktır. Onların İslami kimliklerini koruması için Kendini geliştirme Dijital Araçlar Dini ilimler öğrenmek ve İslam'ı daha iyi anlamak için kullanılmalıdır. Rol modellerden ilham alma. Peygamber Efendimizin, sav ve sahabe hayatları örnek alınmalıdır. İslami topluluklara katılım. Çevrimiçi veya fiziksel ortamlarda İslami değerleri teşvik eden topluluklarla etkileşim kurulmalıdır. Dijital toplum, Müslüman bireylere hem büyük fırsatlar hem de ciddi tehditler sunmaktadır. İslami kimliği korumak, bilinçli bir çaba ve sürekli bir farkındalık gerektirir. Müslümanlar, teknolojiye uyum sağlarken İslami değerlerinden ödün vermeden güçlü bir kimlik inşa etmeli ve bu kimliği yeni nesillere aktarmalıdır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, İslam'ın evrensel değerleri bireylerin ve toplumların yol göstericisi olmaya devam edecektir.